...nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. O Davudi ses... E, ...Mahir'in mi? Evet, sabah sesi. Müthiş. Mikrofona böyle konuşur. Daha iyidir, yakışıyor. <gülüyor> Evet bugün... Zavallı Avrupa. Zavallı Avrupa. Avrupa alaycılığı diye tabir ettiğim bir durumdan bahsedeceğiz. Biraz. Evet artık bu Avrupa kuşkuculuk değil Avrupa alaycılık. Evet. Ve e, giderek e, dile sirayet ediyor. E, yani sokaktaki adam artık e, işte, Avrupa'ya girmekte olan Türkiye diye başlamıyor e, cümleye. Bu Avrupa'nın da diye başlıyor. Ama bu e, sadece tabii sokakla biten bir e, mesele değil e, bir hükümet kanadında Cumhurbaşkanı da dahil e, Avrupa ile ilgili e, beyanlarda kullanılan dilin e, artık e, iyice ifrata kaçtığı e, kaçmasıyla alakalı e, ve yani halk da bunu öyle işitiyor zaten yani bu Avrupa'da neymiş diyor mesela e, Nurettin Canikli e, AK Parti kurmaylarından e, e, milletvekili Nurettin Canikli'nin şöyle bir ifadesi var Avrupa Birliği'nin bize faydasından çok zararı olacağını düşünüyorum biz şu anda Avrupa'nın bize sağlayacağının çok çok üzerinde gidiyoruz diyor Var mı biz, biz diyeceğim buna? Şeyi hatırlattı sadece. Başka bir bağlam tabii ama ha. bu enerji bakanı mıydı söyleyen şeyin Japonya'nın deprem hazırlık yapmasın. Yok Şey Erdoğan bayraktı. Erdoğan bayraktı. bayraktı Tokyo evet. eski başkanı evet. şey dedi. Evet. E, sık sık kıyaslıyorlardı Japonlarla bize. Onlar ne <gülüyor> kadar hazırlıklı? Biz onların ...depreme karşı gösterdiği... ivmeyi yakalamak üzereyiz gibi... Ah, ...tarihe geçecek bir laf etmiştim... ...onu hatırlattı bana. Yani şimdi Bu özgüven e, iyi bir şey... ...tabii her zaman söylüyoruz ama... ...aşırısı fevkalade zararlı... E, ...keskin sirke... E, ...durumları çünkü... E, ...evet yani... ...özellikle Van yerlerde sürünürken... Yani ...Van sürüm sürüm sürünürken... ...Kürt meselesi sürüm sürüm... ...sürünürken... E, Ee, ve iktisaden e, aslında yani hapşıran Avrupa'nın e, Türkiye'yi nasıl hasta edeceğinin farkında dahi olunmaz iken e, bu kadar afra tafra yani ancak <gülüyor> Türkiye'de bulunur herhalde. Onun için ben bunun Avrupa alaycılık diyorum. Evet. Ee, ve e, hakikaten vahim yani. Bir kere ahmakça bir yaklaşım. Yani bu Topyekün hükümetin bu çizgide olduğunu söylemek mümkün değil tabii. Mehmet Şimşek Ali Babacan onlar meselenin farkında aylardır. Yani Avrupa'nın başına geleceklerin Türkiye ekonomisi için hayırlı olmayacağını söyleyip önlem almaya çalışıyorlar. Yani bu ve ve önlemler sadece... Yani geçici, konjonktürel önlemler değil, çok uzun vadeli önlemler almaya çalışıyor. Tabii tek sorun Avrupa'da da değil burada. Yani Türkiye yıllardır ne vergi konusunda, ne eğitimde, ne araştırma geliştirmede, ne iş gücü piyasasında doğru dürüst. reform. Yapmıyor, yapamıyor değil, yapmıyor. Seyfettin Gürsel bunları anlatıyor. Evet, zaten evet. Ha. Şimdi onu söyleyecektim. Konuştuk da bunu yani. Yalnız üstüne üstlük mesela bugün daha biraz değinme fırsatı bulduğumuz Wise da yazısı aynı şeyi söylüyor. Yani Türkiye gibi ülke bütün Brezilya gibi ülkelere de e, sirayet edeceğine dair çok sayıda belirti var Avro bölgesindeki Elbette, sıkıntıların yani yani kürt meselesinde kürt çatışmasında e, israf edilen e, yani askeri anlamdaki e, israfı da bunun üzerine ekleyince ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki hiç övünülecek bir tablo değil yani çünkü Avrupa'da bu tip meseleler Yani demin adını ettiğimiz iktisadi konular ve Kürt çatışması gibi e, siyasi konular çoktan halledilmiş durumda. Dolayısıyla yani övünülecek hakikaten bir şey yok. Zaten e, bu konuda e, çok taze ve basında çok az e, yayın organının gördüğü, bir beyandan söz etmek istiyorum. Trabuk'taki Türk yargıç Işıl Karakaş'ın evet. insan hakları ihlalleriyle ilgili NTV'ye verdiği bir uzun bir mülakat var. Orada da açıkça yani Avrupa'da insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler devletler arasında Türkiye'nin hem uzun tutuklama süreleri E, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü konusunda nal topladığını ve en kötü bu ifadesi o değil ama ben öyle söylüyorum e, en kötü durumda olan devlet olduğunu söylüyor dolayısıyla evet, hakikaten o de... övünülecek bir şey yok ha bir de e, geçenlerde yayınlanan bu insani kalkınma e, e, insani kalkınma e, Birleşmiş Milletler UND. Kalkınma Programı'nın evet. insanın kalkınma yıllık e, raporunda e, yine bütün bu inşaat furyasına, e, iç tüketim patlamasına ve meşhur banka performansına rağmen e, Türkiye'nin burada da nal topladığını gördük. Yani dolayısıyla bu e, Avrupa alaycılığın hakikaten bir tuhaf bir, bir, bir gaflete, işaret ettiğini söylemek mümkün. Çünkü sonuç itibariyle önümüzdeki yani birebir ilişkide olduğumuz bir ticari ve iktisadi devin sorunlarından bahsediyoruz ve o sorunlarla alay ediyoruz. Düşünebiliyor musun? Evet. Çok ciddi alınabilecek gibi bir durum diye. Işıl Karakaş'ın mülakatında bir önemli nokta da vicdani redin de tabi ki. E Reddin artık mecburi zorunlu oldu. Eğer Avrupa standartları yakalanması istenirse. Aralığa mı? kadar Türkiye'nin vakti var. Aralıkta bugün geldi. Yani bu ayın işte makul bir yani günü, yani bu ay içerisinde Türkiye'nin vicdani red konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca yani yeni istihat uyarınca biliyorsun bu bir. Ee, Ermenistanlı e, Yehova şahidi tarafından açılmış dava sonucunda e, vicdani reddin artık e, sözleşmenin 10. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi kararı alındı. Yani e, e, din ve vicdan özgürlüğü evet. e, bağlamında. Dolayısıyla bu içtihat uyarınca Türkiye'nin de bir ...çivil alternatif göstermesi gerekiyor... ...hükümetin afra tafrasına bakma... ...bence bu... ...bu konu üzerinde bir çalışma yapılıyor gibi geliyor bana... Hmm. ...her şeye rağmen ama... E, ...askeriye ile olan ilişkiler... ...artık o kadar sıkı fıkı ki... E, e, ...onu pek... E, ...yansıtmak istemiyorlar... ...bir de tabi bu... E, işte ...peygamber hoca edebiyatı var... E, Dolayısıyla alttan alıyorlar gibi geliyor ama bir şey çıkacak. Yani çıkmazsa daha fazla bu sefer. Yani Işıl Karakaş'ın dediğinden daha da beter bir konuma sürüklenecek Türkiye. Çünkü hele bu bedelliyle birlikte bu vicdani reddin daha da artacağı özellikle bu tartışmalar artık topluma mal oldu. Daha da artacağı kanaatindeyim ben. Eğer bu iş böyle giderse ve özellikle uzun tutuklama süreleri Ki bunların hepsi topu e, insan hakları mahkemesine gidecek. E, oradan yani Türkiye oradan çıkmak zorunda kalabilir. O e, be, zavallı Avrupa'dan yani zavallı Avrupa'nın e, insan hakları sözleşmesinden ve en azından kişisel başvuru hakkından vazgeçebilir. iş oraya doğru gidiyor yani. Ama Türkiye yani. zaten muhtaç değil değil mi? Böyle bir şey. ihtiyacımız yok. yok. Biliyorsun Suudi Arabistan'da 1992'de yapılmış Müslüman e, insan hakları e, var. Bir haberiniz var mı onlar? Duymuştum. E, tabii onu bir dakika. <gülüyor> Peki Cumhurbaşkanı da sefil bir birlik gibi miserable kelimesini kullanarak... Zavallı. Zavallı. Zavallı sefil. Evet. evet. Ya. E... Yani şimdi işin bir de şu boyutu var tabi Avrupa'dan gelen mesajlar ve özellikle daha dün yani e, bu Helen dünyasının yani Kıbrıs Cumhuriyeti ile e, Yunanistan Demokrasisi'nin adı öyledir ya e, aldığı bir ahmakça karar var. E, bu, şimdi Alain Juppe geçenlerde buradaydı Fransız Dışişleri Bakanı malum. Ve Suriye konusunda Türkiye'nin e, yani hakikaten front line yani ilk e, sıradaki ülke olması hasebiyle e, yarın e, veya bugün e, Brüksel'de yapılacak Suriye toplantısına AB Dışişleri Bakanlığı toplantısında Türkiye'de 28. ülke olarak davet etme e, niyetini açıklamıştı. Sen Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan gel bunu veto et iyi mi? Yani şimdi ama e, yani artı Sarkozy artı e, işte Hollandalılar artı şu artı bu ama yani burada e, e, ipin ucunu e, ve e, verilen cevabın dozunu kaçırmamak lazım çünkü sonuç itibariyle karşıs, karşındaki bir numaralı e, ticari ortağın Avrupa artı bir numaralı yabancı sermaye kaynağın Kaldı ki aralarında peygamber hoca ordu da bulunmak üzere çok sayıda kuruluş da Avrupa fonlarından büyük ölçüde yararlanmaya devam yani ediyor. Yani Avrupa Birliği'nin fonları bu bir zihniyet meselesi gibi geliyor bana Ömer. Yani burada birazcık palazlandıktan sonra artık gözü hiçbir şey görmeyen bir, bir, bir güç ...yumağı haline... E, ...gelmiş bir Türkiye var... E, ...dikkat edersen yani bu çok tehlikeli bir şey. Ve altı ne kadar dolu... ...ben ondan da çok emin değilim altı ki. Altı bomboş boş evet. Altı bomboş, altı dedi. İnşaat işte ya... ...inşaat e, yani... E, Özgür... ...Türk sanayini... ...öyle bir, bir, bir çırpıda silmeyelim tabii... ...burada bir dolu şey oluyor ama... ...yani... <gülüyor> ne ne bileyim yani bu kadar e, özgüveni kaldıracak e, bir e, yapıdan e, söz etmek mümkün değil artı Ekonomi dediğin sonuç itibariyle nedir ki Allah aşkına? İnsan ve doğayı kaile almayan bir ekonominin ne anlamı olabilir orta ve uzun vadede? Bunun acısını çekmeye başladık zaten. Evet şüphesiz. Yani bu özgüven meselesi de tabii uzmanlık alanımız olmaktan çok uzak bir konu ama insanın aklına geliyor. Yani böylesine yüksekten, yüksek perdeden atmak, atıp tutmak. Ancak bir özgüven eksikliğine derinde işliyor. İşte öyle tabi yani tabi. Evet, düşünülebilir yani. yani. Tabi, ta, ta, tam aksi tabi yani bu, bu aşırı özgüvenin arkasında başka şeyler olabilir. İki tane örnek verelim. Ee, çok güncel örnekler bunlar. Ee, yani Avrupa'ya neden ihtiyacımız olabilir e, babında bir e, bu, bu başbakanın hastalığı meselesi. Şimdi bunun etrafındaki O gizlilik kisvesi bir kere e, tamamen e, yani hiç, tamamen çocuğa dışı e, ve e, kabul edilebilir bir şey değil. Yani niye? Çünkü e, başbakan tabii ki e, e, özel hayatı da olan olması gereken e, herkes gibi e, bir insan ama öte yandan da e, Türkiye'nin en kamusal veya kamuya mal, mal olmuş insanı, öyle değil mi? Hiç şüphesiz. E, e, bu, bu bütün diğer yöneticiler için de geçerli aynı zamanda. Şimdi bu bunun arkasında bir e, yani o bu arkasındaki eksiklik o ne oldu ilk gün e, haber olmadığı için bilgi olmadığı için doğru dürüz dedikodu başladı. Evet, tabii. şeffaf olmayan şey de tabi doğal olarak evet. e, arkasında şehir refsaneleri ama bunun vesaire. şakası da yok yani bu, bu e, fevkalade önemli kamusal bir konu yani bu bilgi hakkı e, yani bunun Avrupa olduğu için değil ama yani oradaki toplumlaşma bireylerin aktörleşmesi toplumların ak aktörleşmeleri hesap sorma adeti adeti ve şeffaflık Bütün bunlar demokrasinin olmazsa olmazları. Yani bu burada şaşıracak bir şey yok. İki tane yazarda gördüm ben e, bu konuyu, e, konuyu işleyen. E, biri Yasemin Çongar Brejnev Sendromu'ndan bahsediyor. Biraz dalga geçiyor. Diğeri de Mehmet Ali Birant. O da bugün postada. O da Tabii ki Başbakan'ın sağlığıyla ilgileneceğim diye bir yazı yazmış. Yani e, ama ne kadar uzak e, bize bu böylesine bir e, yaklaşım onu anlatmak istiyorum. Bu bir, birinci örnek. Yani Avrupa'ya niye ihtiyacımız olabilir? Evet. <gülüyor> İki, e, e, bu askeri e, harcamaların denetlenmesi meselesi. Şimdi pazartesi günü tarafta, Manşet malum, hmm. bu yapılan işler yani bu yeni sayıştay kanunu uyarınca kısaca hatırlatalım artık askeriye de denetlenebilecekti. Yalnız denetleme yani odit raporları savunma içişleri bakanlıkları artı genel kurmay. Ee, ve e, bir dördüncü e, ve tabi Sayıştay'ın evet, Sayıştay. ortak e, hazırlayacakları bir e, yönetmelik uyarınca e, topluma e, açıklanabilecekti. Bak gene aynı konu bilgi, bilgilendirme, bilgi verme meselesi deminkiyle aynı bunun hiçbir farkı yok. Evet. Şimdi bir kere bu baştan sakat bir e, bir denetleme modeli bu e, bir kere gizlilik ilkesinin çok abartmış bir e, model zira askeri e, projelerin gizliliği e, bütün ülkelerde var yani bir eğer bir askeri bir, bir silah araştırıyorsan onu e, herkese anlatmazsın, yani gizlersin yani bu sanayi e, projeleriyle de alakalı. aynı gizlilik orada da geçerli. Ama e, harcamalarla ilgili bir gizlilik böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Bir e, o vardı. Evet. Hasan Ersel'in de sık sık söylediği bir şey vardır. Yani Türkiye'deki bu askeri harcamalarla ilgili silahlarla ilgili bilgileri hı hı. Amerikan Pentagon sitelerinden Tabii. ve CIA sitelerinden öğrenebiliyoruz ancak. Çünkü Türkiye'de hiç sıfır. ama onlar mecburen tabii bu kriterler olduğu için evet. e, açıklık kriterleri orada yaz, yazıyorlar sen de okuy oradan okuyabiliyorsun. Çok Şimdi komik. bu demin adını ettiğim yönetmeliğin hazırlanmasında genel kurmayın e, bir yerinin ve sözünün olması ise dünyanın hiçbir yerinde yok yani tam kuzuyu kurda emanet ediyorsun <gülüyor> yani kendi yaptığı harcama konusunda çıkacak yönetmelikte söz sahibi. Şimdi ve nitekim Demin adını ettiğim tarafın haberinde tam da bunun gerçekleştiği e, bilgisi vardı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Maliye Daire Başkanlığı devreye girmiş. Bu yönetmelik taslağının hazırlanması esnasında o öyle olmaz böyle olmaz deyip yapılan denetimin kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili yönetmeliği kuşa çevirmiş. Ve içinde bir tek patates soğan alımları ile ilgili bilgilendirme kalmış. İlgini çekebilir belki. Evet tabii. Eğer bu e, yönet taslak e, yönetmelik şimdi Bakanlar Kurulu'nca kabul edilirse seni şeffaflık yerine tamamen e, gizliliğin kotarıldığı bir sistem ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi, o burun kıvırdıkları Avrupa'da böyle bir şey yok mesela. Evet ve bu Avrupa alaycılığı dediğin şeyde bir de mesela Daha eskiden olmakla beraber hatırladığım bir şey Ankara kriterleri. Ya tabii, tabii o içinde. da evet 2001'de benim e, uydurdum bir laftı. <gülüyor> <gülüyor> Ama başbakan da kullandı sonuç olarak. Ama o, e, başbakan ve hükümet bunu tersten kullandı. Tersten kullandı onu söylüyorum. İşte alın yani alın, alın, biz alın. olmazsa bunu şey yap. Evet yani bizim Kopenhag kriterlerine ihtiyacımız yok. Onu alır Ankara kriterleri Tertleri yaparız. Yapalım. Ee, hatta e, Maastricht kriterlerini yani Avro ile ilgili kriterleri de alırız, İstanbul kriterleri yaparız, yolumuza devam ederiz demişti. Ya onun bir et şeyi yoktu. Ama şimdi Ankara kriterler hakikaten benim 2001'de söylediğim hale geldi. Yani, yani evet. bu bu bize gelmez. Bu bu bana şeyi hatırlatıyor. Yani zihniyetin ne kadar derin olduğunu e, e, söylemek bu açısından. ...1980'den sonra askerler bir uyduruk parti kurdurmuşlardı Sunalp'a. Evet, Turgut Sunalp. O partinin adını hatırlıyor musun? Milli demokrasi miydi? Milliyetçi dem milli demokrasi, milli demokrasi. Milli demokrasi. Milli demokrasi, evet. ]ydi. Yani bizim demokrasi yani. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, milli Eğitim Bakanlığı diye bir yerin olduğu ah, bir... Sorma, ülke. sorma o Fransa'da da var. <gülüyor> Oradan İtalya. <gülüyor> Ülkede <gülüyor> milli demokrasi evet. da de olur ya, tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, durum bu. Bir de e, bir, bir iki taze haber var. Avrupa bu e, zavallı Avrupa ile alakalı. E, şimdi bugün Sarkozy yani epeydir pişirilen, kotarılan bir iş bu. E, E, ekonomik e, hükümetle alakalı e, bir e, beyan e, da bulunacak e, ve Cuma günü yarında e, Merkel e, yeni e, antlaşma ile yani Lizbon sonrası yeni antlaşma ile ilgili e, bir, bir bir açıklama yapacak. Yani Avrupa e, Avro krizinden bir fırsat e, yaratma arayışında e, bunun altını çizelim federalleşme anlamında yani sadece para politikaları değil maliye politikalarının da giderek e, federalleşeceği ve e, o liren biliyorsun bu işe o bakıyor. eski genişlemeden sorumlu komiser o e, komisyonun başkan yardımcısı e, oluyor hı hı. E, 1 Ocak itibariyle e, yani bu çok önemli bir mesaj Tabii bu, burada başka çare olmadığı artık iyice ortaya çıkmış yani ortada bir kemik e, güçlü e, ülkelerden oluşan bir, bir kemik Avrupa ortaya çıkıyor ve e, bunun etrafında dolaşacak olan daha zayıf Avroya e, günü geldiğinde, vakti geldiğinde e, e, olgunlaştığında girebilecek olan e, e, ülkelerden müteşekkil bir Avrupa mimarisi çıkıyor ortaya ki burada Türkiye'ye e, sanılmadığı kadar e, yer var e, aslında. E, tabii Merkel'in açıklayacağı yeni e, antlaşma e, uyarınca muhtemelen Avro'dan çıkma, e, Avro'yu terk etme e, hakkı veya olanağı da e, olacak. Öyle anlaşılıyor. Yani zavallı Avrupa'nın durumu bu. Evet, bu iki vitesli Avrupa dedikleri şey de buna benzer bir şey mi? E, elbette Hı -hı. ama zaten hiilen öyleydi zaten. Evet. Yani şeyleri bono... Devlet bonolarına baktığında daha kriz patlamadan önce Alman bonosunun getirisi bir buçuk muydu neydi? Ee, Yunanistan bonosunun getirisi yiydi Böyle şey olur mu? Aynı para yani. Evet. O da avro, o da avro. Evet yani peki o zaman bu bugünkü şeydeki verilerle de e, biz de açık gazete içinde mini patates ve soğan alımları merkezini kurduğumuzu açık. Ama biz zaten şeffafız o bakımdan. Herkes görebilir web sitesinde. Denetim de Avrupa hiçbir şey sağlamaz. Bu Avrupa sevdasından vazgeçin. Evet doğru. <gülüyor> peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler.